iyaplı vakum sizi imtihan etmek için ahsanu amala hanginiz acaba en güzel ameli yapacak khalaqallahu hayata allah ölümü ve hayatı yarattı dedildi ki Allah'ın bu ayette mevti yani ölümü hayattan önce zikretmesinin sebebi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 Ölülerin arasındalar. Değil mi? Ölülerin arasındalar. Şimdi onlar ölü. Bir vakit diriydiler. Dediler ki yaşayın hayatınızı. Aldırmayın. Nasıl olsa bu hayat asıl hayat değil. Hayat değil bu hayat. e hayatımızı yaşayalım işimize bakalım dediler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 Eyizamitna ve turadan ve biz mi biz mi dirileceğiz bir yığın toprak ve kemik yığını olduktan sonra ava bizden önceki atalarımız dedelerimiz onlar da dirilecekler mi nasıl dirileceğiz çürüyüp gitmişken toprağa karışmışken bu göz bir daha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 Bu hayat asıl hayat değil. İki kez sure öfrülecek arkadaşlar. İki kez sure öfrülecek. Birinci ufrülüşte Yüce Allah buyuruyor ki göklerde ve yerde olanların tamamı düşüp ölecek. Allah'ın diledikleri müstesna. İkinci kez sure öfrülünce bütün kabirlerinde yatanlar, bütün ölüler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 Bağlar, bahçeler, he? şu zafer mahallesi, şu köşede bizim ev vardı. Nereye götürdüler? Nereye gitti bunlar? Evet. Birinci sure üfürülmüş ve meğerse hepsi yerle bir olmuş. İza zülziletil erdu zilzaleha sure üfrülünce yeryüzü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 Çünkü insan alışmıştı. Depremler 10 saniye olurdu, 20 saniye olurdu. Niye bu sarsıntı durmuyor? İza vakaatil vâgı'a Olacak olan olduğu zaman birinci sur. Leysel vakaatihâ be Hiç kimse diyemeyecek yalan. Hafidatul <gülüyor> vâfi'ah Kimileri alçalacak, kimileri yükseltecek. İza rucetil ardu O gün yer sarsıldıkça sarsılır. Ve busatil <gülüyor> cibalu bassa. Dağlar parça parça edilir. Fe kanat heba'am Hepsi toza dumana çevrilir. Ulu dağı bile yerinde göremeyeceksiniz dirildiğiniz zaman. Allahu Teala azze ve celle birinci kez sura öfülmesini emredince göklerin ve yerin nizamı baştan sona değişecek. Baştan sona. Allahu Teala buyurur, göğü tadil edeceğiz, başka bir gök olacak. Yeri tadil edeceğiz başka bir yer olacak. Ne hazırlanıyor bu gök, bu yer? Birinci sur ile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 Rabbim onları un ufak edecek. Un ufak edecek. Dalma dağın palan parça edecek. Toza dumana çevirecek. Subhanallah. Şöyle dağlar bir gözünüzün önünden gir. Uludağ, Palandöken, Hasan Dağı, bilmem, Toroslar, Alpler, Himalayalar. Rabbim onları allah Teala buyuruyor ki de ki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 Su çürümüş kemikleri kim diriltir demişlerdi. Allahu Teala azze ve celle buyurdu. De ki: Onları ilk yaratan diriltecek. <gülüyor> kim diriltecek? İlk yaratan diriltecek. Afaraytum <gülüyor> ma Attığınız meneyi, döktüğünüz meneyi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 Bir damla su idi. azza ve celle. Sebbihism rabbikal a'la. Elazi O yüce Rabbini tesbih et, en yüce ismiyle an. Elazi <Sessizlik> rabbiki O öyle bir Allah ki, öyle bir kadir, öyle bir alim, öyle bir hakim ki o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 Ey nefsim, sen bir damla su idin, yok idin. Kefa tekfuru ne Nasıl olur da Allah'a mankürlük edersiniz? Wakuntun amwaten, siz birer ölü idiniz, ölü idiniz. Hayat yoktu sizde. Bir meni suresinde ölü yahut yokluk idiniz. Ve kuntum amwaten siz birer ölüydünüz fe ahyaikum Derken Allah size hayat verdi. Halaka yarattı. Bir damla suyu aldı. O bir damla suyu Allah alaka yaptı. Bir kan Sonra onu Allah bir çiğnenlik et yaptı. Bir defada böyle atılıp Lokantada şiş, kebap oluyor böyle. böylesi. Ha. Onlardan bir tanesi. Gibi. Tabi. Gibi yaptı. Ben öyleydim, siz öyleydiniz. Evet. Annemizin. Sonra Allah o eti kemik yaptı. Sonra Allah o kemiğe et giydirdi. Ellezi o öyle bir Allah ki halaka yarattı. Yarattı ama nasıl yarattı? Fesavva. Sonra şekil verdi. Yarattı. Fesavva. Sonra şekil verdi. Şimdi sanatkar alıyor çamuru. Onu bir çamur halinde gör. Sonra da ibrik olmuş. Çömlek olmuş. Böyle değil mi? Süs yapıyor böyle. Sürekli ayağıyla böyle çeviriyor. Şimdi ne yapıyor? Şekil Tesviye ediyor. Fesavva. İşte fesavva budur. خلق sonra 80 kol yaptı Allahu Teala. Burada da bir kol, burada gövde, bacaklar. Göz, kulak yaptı. Düzen düzeltti. Gözlük kulak yaptı. Göz yaptı, burun yaptı, ağız yaptı. Diş yeri ayırdı Allahu Teala. Sonra dişleri çıkarttı. Sonra dişleri çıkarttı. İnek ne yiyor arkadaşlar? Ot. Yeşil ot. Değil mi? Peki ineğin yavrusu ottan mı oluyor etten mi? Doğuncu. Et oluyor değil mi? Etten bir yavru oluyor. Et. Allahu u Teala ottan eti çıkartıyor. Ellezi halaka fesavva. O ki yarattı fesavva.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 Ölüleri yeniden diriltmekten aciz kalın. Allahu Teala aziz buyuruyor ki: Gökler mi yaratılmak itibarıyla yok zor yoksa siz mi zorsunuz? Göksuz. Gökler. O öyle bir zat ki yüce Allah buyurur gök yüksel. bakmıyor musunuz gök nasıl yükseltilmiş?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 dedi ki şöyle yakında bir mezarlık vardı. Burada nerede var yakında? Baruthane. Ye. Baruthane en yakın oldu. Şimdi baruthanedeki ölüler arkadaşlar. Bu gece dirilseler 10 30 civarı ve evlerinize gelseler mahalleye gelseler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 Bugünkü Filistin Ürdün civarı, yani İstanbul'da dolsa adam, artık Allahu Teala yeri o gün nasıl yapacaksa oraya götürülecek. Mahşer orada kurulacak. Meydan. Öyle dediler bir takım kimseler. Ve Allah melekleriyle birlikte buluttan gölgelikler içinde inecek. Yeryüzü o gün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 Bugün sabah bir konuştuk da ben içmedim hiç. Hayatımda bir damlacık bile içmedim. Bizim bir kardeşimiz vardı içti geçenlerde. Beraber gittik. Dedi ki bir yerdeydik. Bu kardeşimiz kırtasiyeci. Dedi ki bir su alabilir miyim? Bir şey getirdiler beyaz bir şey. Dişti kafaya, karış bir tadı vardı dedi suyun. <gülüyor> Adam dedi ki, lan neyi getirdiniz dedi? Vallahi işte cintonik mi mintonik böyle bir şey. Beyaz su renginde olan hangisi ise, ondan getirmişler. Bu da dik dik küt kafaya içti. <gülüyor> Subhanallah ya geldi yanıma, ben de oradan biraz uzaktaydım. Ya dedi. İçki verdiler, bilmiyordum içtim, ne yapayım? Subhanallah, dedim ya, nasıl olur ya? Bunlar sana namussuzluğuna yapmasın, yapmasınlar. Yok dedi, yapmazlar ya, böyle bir şey yapmazlar falan. Sonra gitti, kuştu. Gerekmediği halde, o takvasından ötürü gitti, enli boğazına taktı, bütün midesini kustu. Ama rezil bir şey yani. Anlatanlar öyle diyor. Bu içki rezil bir şey. İçerken bir det, sonrası bir det. <gülüyor> İçerken bir dert, sonrası bir det. Ama cennetin şarabı, Allahu Teala buyuruyor La yusuttu anha, bak iki vatıf babasılandırıyor. Ne saçma saçma konuşurlar içtikten sonra, ne de başlara ağırlar. Sıhha. Bol nehir, süt. Bunlar bardak bardak değil, nehir nehir.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 Ne zaman velav onları bir görsen iz vuqifu cehennemin karşısına getirilip de durduruldukları an cehennemin karşısına getirilip de iz vuqifu alannari cehennemin karşısına getirilip de durduruldukları an onları bir görsen derler ki Rabbimiz İşittik, gördük, iman ettik. Ne olur? Bizi geri çevir. Ant olsun ki biz salih amel işleyeceğiz. Beş vakit namaza devam edeceğiz. Orucumuzu tutacağız. Sana isyan olan bütün işlerden tevbe edeceğiz. Bütün hayatımızı Muhammed Aleyhisselam gibi yaşayacağız. Ölmek pahasına da olsa, sürünmek pahasına da olsa, biz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 koyun kellesi. Böyle nasıl sırıtıyor değil mi? <gülüyor> dişleri, dişleri. Dişleri görülünce 32 diş görünce çok şey oluyor. Sırıtan kelleler gibi. Çünkü yüzleri yanmış, dudakları kabarmış. Alimler öyle açıklıyor. Bir ayeti dudaklar kabaracak diye açıklıyorlar. O lakası. Dudakların üst dudak yukarı alt dudak aşağı. Kabaracak böyle. Yüce Allah Azze ve Celle bizi bu azaplardan muhafaza et.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 İsa ulgu fiha semigulaha şehiqa ve hia tafuur. Ne zaman ki onlar cehenneme getirilirler, atılırlar, cehenneme atılırken semigulaha cehennemden bir ses işitirler. Ve hia o kaynamakta iken çıkartılan bir ses, kaynarken çıkarttığı sesi işitirler. Semigulaha, فإذا hia tafuur. Tekadu temel yazı Min Hayız Allah böyle buyuruyor. Tekadu demek neredeyse neredeyse tekadu temel parça parça olacak Tekadu temel yazı Min gayiz cehennem neredeyse öfkesinden paramparça parça olacaktır öyle kafirlere karşı Allah onu öyle yarar. Yetmiş bin zincire bağlı olarak getirilecek cehennem. Yetmiş bin zincir. Tekadu temeyyyezu minel gayr. Cehennem neredeyse öfkesinden paramparça olacak. Son Allahu Teala buyuruyor ki, İza اُنْقُوا ف۪يهَا سَمِعُ لَهَا شَهِيقَ اللَّهِ فَا اِذَا هِيَ تَفُورٌ تَكَادُوا تَمَيَّذُ Kullama izâ ulqiya kullama her ne zaman izâ ulqiya fîha cehenneme bir topluluk atılsa sâlehum hıznatuhâ cehennemin bekçileri olan o melekler sâlehum sorarlar onlara Elem yâtîkum nezîr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 Galu derler ki: Dala bilakis, katja ana bize uyarıcılar geldiler, geldiler, kesinlikle geldiler bize. Fakat biz onların dediklerini yalan saydık, onları yalanladık, yani dediklerini yalan saydık.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 ne Allah böyle şeyler indirmemiş dedik. Böyle bir şey indirmemiş. Siz kendi kafanızdan çıkarsınız. Fakat na wakul namaanu Siz bunları kendi kafanızdan söylüyorsunuz. Allah böyle şeyler indirmemiş. Böyle dedik. O bizi uyaranlara ya önlerinde dedik, ya arkalarında dedik. Dedik ama böyle inandık, böyle dedik. Ve çalı ve diyecekler ki o cehenneme atılırken, لَوْ كُنَّا Keşke dinleseydik. أَوْ مَعْقِيْلُ Keşke biraz aklımızı çalıştırsaydık. Keşke biraz aklımızı çalıştırsaydık. Size ölülerin dirilmesi çok uzak ihtimal gözüktü. Ve bugün ateşe girenlerle birlikte giriyorsunuz.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 Bu gidişle benim bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş. <gülüyor> <gülüyor> İhtim i̇htimal yok. İyisi mi? Ben <gülüyor> ben şu bu hayattaki evlerden gözümü kaldırayım, ahirete bak. Sonra, velev olsun ya, velev olsun hadi. Velev olsun. Elinden alınacaksa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 Cennette dedim arkadaşlara... ...anlasınlar diye. Tamam, cenneti çok iyi dinlemesi lazım ama... ...böyle dinlemiş insanlara... ...bu örneği verin. Cennette... ...resim çektirmeye ihtiyaç olur mu? Yok. yok. Niye olmaz? O gün ya. Çünkü, çünkü... ...her insan... ...cennette... ...hep aynı yaşta olacak... ...aynı anı... ...istediği an gerçekleştirebilecek. Şimdi sen Rize'ye gidiyorsun...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 Emretmek böyle kuruluyorsun oğlum aha <gülüyor> acayip bir lezzet yani getirin götürün oğlum gel bakayım Allahu Teala buyuruyor ki yatufu alehim wildanun muhallasun yatufu alehim tavaf ederler yatufu alehim etraflarında tavaf ederler neden yani neden kinağa etraflarında ölümsüz hizmetçiler döner dururlar. Yani böyle döner dururlar demek. Oğlum getir oğlum götür, şarap getirin, şarap. Misafirler getir. E şimdi şarap oldu, mezzet olmaz mı? Mezeti de var. Allahu Teala Azze ve Celle bizim için cenneti yarattı. Ve bizim için orayı seçti. Ve bizden şunu bekliyor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 aceleleştiririz. Fiha orada. Neyi? Dünyayı aceleleştiririz. Acelna lehu FİHA Mâneşâhu limenlu Dilediğimiz kimse için dilediğimiz kadar şeyleri acele acele veririz. Al, al, al, al. Onun için sahabe korkuyoruz.